Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Lady Frances Carfax'ın Kayboluşu İyi de neden Türk? diye sordu Bay Sherlock Holmes. Gözleri ayakkabılarıma kilitlenmiş halde. O sırada bambu arkalıklı bir sandalyede oturur durumdaydım ve uzatmış olduğum ayakkabılarım onun dikkatini çekmişti. İngiliz malı diye cevap verdim şaşkınlıkta. Oxford Caddesi'ndeki Latimer's'ten almıştım. Holmes yüzünde bezgin bir ifadeyle gülümsedi. Hamamdan bahsediyorum, dedi. Hamamdan, ferahlatıcı, yerli malı banyolar dururken neden pahalı bir Türk hamamına gitmeyi seçtin? Çünkü son birkaç gündür kendimi romatizmalı, yaşlı insanlar gibi hissediyordum. Türk hamamı tıpta şifalı dediğimiz bir şeydir. Yeni bir başlangıç, sistemi temizleyip yenileyen bir şey. Bu arada Holmes, diye ekledim. Ayakkabılarım ve Türk hamamı arasındaki bağlantının mantıkçı bir insan için gayet açık olduğundan eminim. Ama yine de aradaki ilişkiyi açıklarsan çok sevinirim. Mantık kurmak pek zor değil Watson, dedi Holmes gözünü haylazlıkla kırparak. Sabah geldiğin arabayı kiminle paylaştığını soracak olduğum takdirde sergileyeceğim tümden gelimle aynı türden bir şey. Yeni örneğinin açıklayıcı olduğunu söyleyemem, dedim somurtarak. Bravo Watson, son derece ağırbaşlı ve mantıklı bir itiraz. Bir bakalım veriler neydi? Sonuncusundan başlayalım, yani arabadan. Ceketinin sol kolunda ve omzunda çamur lekeleri var. Faytonun koltuğunun ortasına oturmuş olsaydın bu başına gelmezdi. Gelseydi bile büyük bir ihtimalle simetrik bir şekilde her iki yanına da sıçramış olurdu. Yani yan tarafta oturduğun belli. Demek ki yanında biri vardı. Gayet açıkmış. Komik sayılabilecek kadar sıradan değil mi? Peki ya ayakkabılar ve hamam arasındaki bağ? Biraz önceki örnek kadar basit. Ayakkabılarını ne şekilde bağladığını bilirim. Ama bu sefer karmaşık bir fiyonkla bağlanmışlar. Ki bu senin tarzın değil. Ayakkabılarını çıkarmış olduğun buradan belli. Onları kim bağladı peki? Ya bir kunduracı ya da hamamdaki çocuk. Kunduracı olma olasılığı düşük çünkü ayakkabıların gayet yeni. Geriye ne kalıyor? Hamam. Komik değil mi? Neyse, her şeye rağmen hamam iyi bir amaca hizmet etmiş. Nedir o? Bir değişikliğe ihtiyacın olduğu için oraya gittiğini söylemiştin ya. Bir değişiklik daha yapmanı önereceğim. Lozan nasıl geliyor kulağa sevgili Watson? Birinci mevkiyi, biletler ve bütün masraflar karşılanmış. Mükemmel ama neden? Holmes sandalyesinde arkasına yaslanıp cebinden bir not defteri çıkardı. Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri diye söze girdi. İşsiz, arkadaşsız kadındır. En zararsız ve çoğunlukla da en faydalı insanlar olmalarına rağmen yine de başkalarını suça teşvik eden en büyük güçtürler. Bir çaredir yalnız kadın. Göçebedir. Onu ülkeden ülkeye, otelden otele götürecek kaynaklara sahiptir. Çoğunlukla nereden geldiği belli olmayan emeklilik ödeneklerinin ve huzur evlerinin arasında kaybolmuştur. Kurtlarla dolu bir dünyada küçük bir kuzudur. Kurt onu kaptığında merak eden kimsesi çıkmaz. Lady Frances Carfax'ın başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişeleniyorum. En azından burası kesin. Konuyu genelden özele indirgemiş olmasından dolayı çok rahatlamıştım. Holmes notlarını karıştırmaya başladı. Lady Frances diye devam etti. Artık aramızda olmayan Rufton kontunun sülalesinden kalan tek kişi. Hatırlayacağın gibi mirasın tamamı erkeklere bırakılmıştı. Hanımefendiye sınırlı bir para kalmıştıysa da gümüş ve özel kesimli elmaslardan oluşan bir takım harikülade eski İspanyol müceferi de onun olmuştu. Kadın bu mücevherlere fazlasıyla bağımlıymış, zira onları bir bankacıya teslim etmek yerine her zaman yanında taşımayı seçmişti. Oldukça zavallı bir insan şu Lady Francis. Güzel bir kadın, orta yaşına henüz girmiş. Buna rağmen garip bir tesadüf eseri sadece 20 yıl öncesinin büyük bir donanmasından kalan tek bir filika gibi kalıvermiş. Başına ne gelmiş peki? Ah Lady Frances'in başına ne mi gelmiş? Yaşıyor mu, öldü mü? Bulmamız gereken de bu. Alışkanlıklarına bağlı bir hanfendidir. Tam 4 yıldır şaşmaz bir şekilde uzun zaman önce emekliye ayrılmış olup Camberwell'de yaşayan eski mürebbiyesi Bayan Dobney'e iki haftada bir mektup yazarmış. Bana başvuran kişi de bu Bayan Dobney. 5 haftadır tek bir haber alamamış Lady'den. Son mektup Lozan'daki National Oteli'nden gönderilmiş. Görünüşe göre Lady Frances oradan herhangi bir adres vermeden ayrılmış. Ailesi endişeli, son derece zengin olduklarından bu meseleyi çözmemiz durumunda paranın dert edilmemesinin gerektiğini belirtiyor. Bayan Dobny tek bilgi kaynağımız mı peki? Hanfendi’nin mektuplaştığı başka insanlar da vardır herhalde. Kesinlikle güvenebileceğimiz bir mektup arkadaşı daha var Watson. Banka. Hayat bekar hanımlar için de devam ediyor. Hesap cüzdanını yanlarından ayırmamak zorundalar. Hanfendi’nin hesabı Sylvester Bankası'ndaymış. Bir göz attım. Biri hariç son çeki Lozan'daki hesabını kapatmak için kullanılmış ama miktar büyük olduğu için muhtemelen elinde nakit para kalmıştır. Ondan beri de sadece bir kez para çekilmiş. Kimin adına ve nerede? Bayan Mary Devin adına. Ama çekin nerede bozdurulduğunu söylemek imkansız. 3 hafta kadar önce Montpellier'deki Credit Lyon'da nakde çevrilmiş, miktarı da 50'si sterlinmiş. Şu bayan Mary Devin kim peki? Bunu da öğrendim. Bayan Mary Devin, Lady Carfax'ın oda hizmetçisiymiş. Lady'nin ona neden bir çek verdiğini henüz bulamadım. Fakat yapacağın araştırmalarla bu meseleyi kısa sürede aydınlatacağından en ufak bir kuşkum yok. Araştırmalarım mı? Lozan'a yapacağın sağlık gezisinden bahsediyorum. Yaşlı Abraham ölüm korkusuyla kıvranırken Londra'dan ayrılmamın mümkün olmadığını biliyorsun. Hem ayrıca genel prensipler gereği ülkeden ayrılmam da doğru olmaz. Scotland Yard bensiz kendini yalnız hissediyor ve her seferinde suçluların arasında sağlıksız bir heyecan baş gösteriyor. Hadi sen git sevgili Watson ve kelimesi iki peyni gibi abartılı bir miktara değeceklerini düşünürsen acizane öğütlerim gece gündüz telgraf tellerinin ucunda seni bekliyor olacak. İki gün sonra Lozen'daki National Hotel'inde bir dediğimi iki etmeyen nazik müdür Moser'ın yanındaydım. Bana söylediğine göre Lady Frances haftalar boyunca orada kalmıştı. Karşılaştığı bütün insanlar ondan çok hoşlanmışmış. 40 yaşından fazla değilmiş. Hala güzel olmanın yanı sıra gençliğinde çok güzel bir kadın olduğu da her halinden belliymiş. Moser değerli mücevherlerle ilgili hiçbir şey bilmiyormuş ama hizmetkarlardan duyduğu kadarıyla lady'nin yatak odasındaki ağır sandık her zaman şaşmaz bir şekilde kilitli duruyormuş. Lady'nin oda hizmetçisi Mary Devine de en az hanımı kadar sevilen bir kişiymiş. Otelin şef garsonlarından biriyle nişanlandığı için adresini bulmak hiç de zor olmayacaktı. Trajan yolu No. 11 Montpellier'de oturuyordu. Bizzat Holmes'un de ipuçlarını toparlamada ancak bu kadar usta davranabileceğini hissederek bütün bunları not aldım. Hala aydınlatılmayı bekleyen tek bir şey kalmıştı geriye. Elimdeki verilerin hiçbiri Lady'nin ani ayrılışını anlatmaya yetmiyordu. Lozan'da çok güzel vakit geçiriyordu. Göle bakan lüks odasında sezonun sonuna kadar kalacağını düşünmek için her türlü sebep mevcuttu. Buna rağmen bir gün içinde toparlanıp otelden ayrılmıştı. Üstelik boşu boşuna bir haftalık ödemeyi de yapması gerekmişti bunun için. Bu konuda bir şey söyleyebilecek tek bir kişi çıktı. Oda hizmetçisinin nişanlısı Jules Vibert. Ani ayrılıştan iki gün önce gelen uzun boylu, esmer, sakallı bir adama bağlıyordu olanları. ''Tam bir yabaniydi.'' dedi Jules Vibert heyecanla. Adam şehirde bir yerde kalıyordu. Madam'la gölün kenarında dolaşıp ciddi ciddi bir şeyler konuştukları görülmüştü. Sonraki bir vakitte madamı görmeye gelmiştiyse de madam onu görmeyi reddetmişti. Adam İngilizmiş ama ismini bilen kimse yoktu. Madam bu olaydan hemen sonra otelden ayrılmıştı. Jules Vibart ve daha da önemlisi Jules Vibart'ın biricik nişanlısı bu ani ayrılışın adamın yaptığı ziyarete bağlı olduğuna inanıyordu. Jules'un yorumda bulunmak istemediği tek bir konu vardı. O da Maria'nın hanımını bırakmasının nedeniydi. Adam bu konuda sessiz kalıyordu. Cevabını öğrenmek istediğim takdirde Montpelier'e gidip Maria'ya bizzat sormalıymışım. Araştırmamın ilk bölümü böyle bitti işte. İkinci bölüm Lady Frances Carfax'ın Lozan'dan sonra gittiği yere ayrılmıştı. Bu olayla ilgili bir gizlilik durumu göze çarpıyordu ki, bu peşindekilerden kurtulmaya çalışmış olduğu fikrini doğrulayan tek belirtiydi. Öyle olmasa ne diye bagajını doğrudan Baden'e yollamasındı ki? Bagajı da kendisi de dolanbaşlı bir yoldan Ren Nehri'nin kıyısına ulaşmıştı. Bu kadarını Cook'un ofisindeki müdürden öğrenebilmiştim. Böylece attığım adımlarımın bir özetini Holmes'e gönderip cevap olarak nükteli bir tebrik telgrafı aldıktan sonra Baden'e gittim. Baden de izini bulmak zor olmamıştı. İki hafta Eglischer Hof'da kalmıştı. Orada kaldığı süre içinde Güney Amerikalı bir misyoner olan Dr. Schlesinger ve onun eşiyle tanışmış. Yalnız olan bayanların çoğu gibi Lady Frances de dinde buluyordu huzuru. Dr. Schlesinger'ın olağanüstü kişiliği, dine gönülden bağlılığı ve dini görevlerini yerine getirirken yakalanmış olduğu bir hastalıktan sonra yeni yeni iyileşiyor olması Lady'yi derinden etkilemişti. Öyle ki iyileşmekte olan Aziz'in bakımı konusunda bayan Schlesinger'a yardım da etmişti. Müdürün bana anlattığı kadarıyla adam, iki yanında onunla yakından ilgilenen kadınlarla verandadaki bir kanepede yatarak geçirmiş günlerini. Üzerine bir inceleme yazmış olduğu, Midiantes Krallığı'na da yer verdiği kutsal ülkenin bir haritasını hazırlamakla meşgulmüş kendisi. Sonunda sağlığına kavuşup, işiyle birlikte Londra'ya döndüğünde, Lady Frances de onlarla birlikte yola çıkmıştı. Bu sadece 3 hafta önceydi ve müdür o günden sonra bir şey duymamıştı. Oda hizmetçisi Mary'e gelince diğer hizmetçi kızlarla bu mesleği bir daha asla yapmayacağını söyledikten sonra gözyaşlarına boğulmuş bir halde hanımından birkaç gün önce ayrılmıştı otelden. Dr. Schlesinger ayrılmadan önce bütün grubun hesabını kapatmıştı. Bu arada dedi müdür sonunda Lady Frances Carfax'ı soran tek dostu siz değilsiniz. Bir hafta kadar önce sizinle aynı sebepten başka bir beyefendi daha geldi buraya. İsmini vermiş miydi diye sordum. ''Hayır ama o da İngilizdi. Biraz garip bir adamdı. Yabani bir adam mıydı?'' dedim ünlü dostumuzun tarzına uyup bildiklerimin arasında bağlantı kurarak. ''Kesinlikle bu o adamı iyi tanımlayan bir kelime. İri cüsseli, sakallı esmer biriydi ve lüks bir otelden çok bir çiftliğe aitmiş gibi görünüyordu. Sert ve sinirli bir adamdı ve bana sorarsanız onu kızdırmak istemezdim doğrusu.'' Sisin dağılmasıyla birlikte kişiler giderek netleşirken olayın üzerindeki gizem perdesi de yavaş yavaş kalkmaya başlamıştı. İyi kalpli dindar bir kadın kötü ve acımasız biri tarafından oradan oraya takip ediliyordu. Kadın besbelli ki adamdan korkuyordu yoksa en başından Lozan'dan kaçmazdı. Adam yine de peşine düşmüştü eninde sonunda ona yetişirdi yoksa bu çoktan olmuş muydu? Kadından ses çıkmamasının sebebi bu muydu? Yanındaki iyi yürekli insanlar onu şiddetten ya da şantajdan koruyamamış mıydı? Bu uzun kovalamanın altında nasıl bir kötülük, nasıl bir amaç yatıyordu? İşte çözmem gereken şey buydu. Olayların kökenine ne kadar hızlı bir şekilde inmiş olduğumu göstermek için Holmes'e yazdım. Cevap olarak Doktor Sleshinger'ın sol kulağının tarifini istedi benden. Holmes'ün espri anlayışı garip ve genellikle de sinir bozucudur. Onun için bu zamansız hareketine aldırış etmeden işime devam ettim. Mesajını aldığımda zaten hizmetçi kız Meri'nin peşinde Montpellier'e dönmüştüm bile. Kızı bulup bildiklerini öğrenmek hiç de zor olmadı. Hanımını sadece iyi ellerde olduğundan emin olduğu için bırakmış. Sadık bir kızdı. Yaklaşan evliliği zaten ayrılığı kaçınılmaz kılmıştı. Hanımının Baden'de kendisine karşı biraz sert davranmış, hatta bir keresinde dürüstlüğünden şüphelenmiş gibi onu sorguya çekmiş olduğunu itiraf etti biraz sıkılarak. Bu da ayrılığı daha kolay hale getirmiş onun için. Lady Frances evlilik hediyesi olarak kendisine 50 sterlin vermişti. Benim gibi Mary de hanımını Lozan'dan uzaklaştırmış olan yabancıdan şüpheleniyordu. Adamın göl kenarındaki gezintisi sırasında Lady'nin bileğini sertçe kavradığını kendi gözleriyle görmüştü. Korkunç ve sert görünüşlü bir adamdı. Mary, Lady Frances'ın adamdan korktuğu için Londra'ya kadar slashinger’lara eşlik ettiğine inanıyordu. Mary ile bu konuda konuşmamıştı hiç ama küçük küçük bir sürü olay hizmetçi kızı hanımının sürekli gergin ve korku içinde bulunduğuna ikna etmeye yetmişti. Bana bu kadarını anlatmıştı ki korku ve şaşkınlığını yansıtan bir yüzle birden bir ayağa fırladı. Bakın diye bağırdı. Namussuz bizi hala takip ediyor. İşte şurada size anlattığım adam bu Oturma odasının penceresinden kocaman siyah sakallı, iri yarı, esmer bir adamın kapı numaralarına bakarak caddenin ortasından aşağı yavaşça yürüdüğünü gördüm. belli ki o da benim gibi hizmetçi kızı arıyordu. Ani bir tepkiyle sokağa fırlayıp yanına gittim. ''Siz İngilizsiniz.'' dedim. ''Ne olmuş?'' diye sordu kaba bir homurtuyla. ''İsminizi öğrenebilir miyim?'' ''Hayır öğrenemezsiniz.'' dedi kararlılıkla. Durum bir garipti ama en iyisi doğrudan konuya girmektir her zaman. Lady Frances Carfax nerede diye sordum. Hayret içinde bana baktı. Ona ne yaptın? Neyin peşindeydin? Cevap ver bana dedim. Adam öfkeyle bağırarak bir kaplan misali üzerime çullandı. Pek çok kavgada en güçlü adamlara bile kök söktürmüşümdür. Ama şimdi karşımda duran adamın elleri sanki çelikten, öfkesi ise bir boğanın öfkesiydi sanki. Boğazıma sarıldı. Havasızlıktan az daha bilincimi yitiriyordum ki mavi gömlekli yüzü tıraşsız bir Fransız işçisi elinde bir sopayla karşıdaki meyhaneden fırlayıp saldırganın koluna ağır bir darbe indirdi. Adamın mengenesinden kurtulmuştum. Öfkeden kudurmuş bir halde bir süre öylece durmuş yeniden saldırıya geçip geçmemeyi düşündüğü belli oluyordu. Sonra kendi kendine homurdanarak beni bıraktı ve az önce benim çıkmış olduğum binaya girdi. Yolda yanımda duran kurtarıcıma teşekkür etmek için döndüm. Gördüğün gibi Watson, dedi bana. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdığın ortada. Açıkçası gece ile benimle Londra'ya dönmen en iyisi olacak. Bir saat kadar sonra Sherlock Holmes her zamanki kılığı içinde oteldeki odamda oturuyordu. Ani ve vakitli ortaya çıkışının açıklaması son derece basitti. Londra'dan ayrılmasının bir sakıncası olmadığını fark etmiş, yolculuğumun apaçık belli rotası üzerinde bir sonraki noktada bana katılmaya karar vermişti. Bir işçi kılığına girerek benim ortaya çıkışımı beklemek için de meyhanede oturmuştu. ''İnanılmaz derecede tutarlı bir araştırma yürüttüğünü söylemeliyim sevgili Watson.'' dedi. ''Yapmayı ihmal ettiğin tek bir gaf bile hatırlayamıyorum şu anda. Araştırman sonucunda her tarafı alarma geçirmekle kalmadın, eline tek bir şey de geçmedi.'' ''Belki sen daha iyisini yapardın.'' diye cevap verdim somurtarak. ''Bu konuda belkilere yer yok, daha iyisini yaptım bile.'' Seni Philip Green ile tanıştırayım. Kendisi seninle bu otelde kalıyor ve daha başarılı bir araştırma için onun iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Önden gümüş bir tepsi içinde bir kart visit. hemen arkasından da ara sokakta bana saldırmış olan sakallı serserinin ta kendisi girdi odamıza. Beni gördüğünde şiddetle irkildi. ''Bu da ne demek oluyor Bay Holmes?'' diye sordu. ''Notunuzu aldığım gibi geldim ama bu adamın burada işi ne?'' ''Bu benim eski dostum ve yardımcım Doktor Watson.'' Kendisi bu vakada bizimledir. Adam kocaman esmer elini bana uzatıp birkaç kelimeyle özür diledi. Umarım size zarar vermemişimdir. Siz beni ona zarar vermiş olmakla suçlayınca kendimi tamamen kaybettim. Doğrusunu isterseniz bugünlerde pek kendimde değilim. Sinirlerim fena halde gerilmiş durumda. Fakat bu konuda artık elimden bir şey gelmez. Benim öncelikle bilmek istediğim şey Bay Holmes, benim varlığımdan nasıl haberdar olduğunuzdur. Bayan Dobney ile temas halindeyim. Lady Frances'in mürebbiyesiyle yani. Bizim Susan ile mi? Onu unutur muyum hiç? O da sizi unutmamış. Güney Afrika'ya gitmeden önceki günlerden. Ah, gördüğüm kadarıyla bütün hikayemi biliyorsunuz. Sizden bir şey saklamama gerek yok o zaman. Yemin ederim ki Bay Holmes, bu dünyada benim Frances'e karşı duyduğum aşkın büyüklüğünü hissetmiş bir adam daha yoktur. Gerçekten de çok deli oluyorum. Kabul ediyorum. Ama sonuçta benim sınıfımdan gelen herkes öyleydi. Frances ise su gibi saf ve temizdi. Kalabalığa hiç dayanamazdı. Zaten yapmış olduğum şeyleri duyduğunda benimle bir daha asla konuşmadı. Ama beni seviyordu. Olayın inanılmaz tarafı da bu zaten. Sırf benim için. Hayatının sonuna kadar bekar kalacak kadar çok seviyordu. Yıllar geçip de Barberton'da epey bir para kazandıktan sonra onu yeniden bulup belki bana karşı olan fikirlerini yumuşatabileceğimi düşündüm. Hala evlenmemiş olduğunu duymuştum. Sonunda onu Lozan'da buldum ve bildiğim her şeyi denedim. Biraz yumuşadı sanırım ama son derece güçlü iradeliydi ve onu bir daha görmeye gittiğimde şehirden ayrılmıştı. Badene kadar izlerini takip ettim ve bir süre sonra da hizmetçisinin burada olduğunu öğrendim. Kaba bir insanım, kaba bir hayatım oldu ve Dr. Watson benimle o şekilde konuşunca kendime hakim olamadım. Ama Tanrı aşkına Lady Frances'in nerede olduğunu söyleyin bana. O hala bulmamız gereken bir şey, dedi Holmes ciddiyetle. Londra'da nerede kalıyorsunuz Bay Green? Şimdilik Langham Otelim'deyim. O halde oraya dönmenizi ve size ihtiyacımız olana kadar hazır beklemenizi tavsiye ediyorum. Sizi boş yere ümitlendirmek gibi bir niyetim yok ama en azından Lady Frances'in güvenliği için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bizimle bağlantı kurabilirsiniz diye size bu kartı bırakıyorum. Evet Watson, valizini toplarsan ben de Bayan Hudson'a telgraf çekip yarın sabah 7.30'da iki aç yolcuyu karşılamaya hazırlıklı olması gerektiğini yazacağım. Baker sokağındaki dairemize ulaştığımızda bizi bir telgraf bekliyordu. Holmes ilgiyle okuduktan sonra bana uzattı. Çantikli ya da yırtık yazıyordu mesajda ve Baden'den gönderilmişti. Nedir bu? diye sordum. Her şey, diye cevapladı Holmes. Hatırlarsan sana bu dindar adamın sağ kulağına dair ilgisiz görünen bir soru sormuştum. Sen de cevap vermemiştin. O sırada Baden'den ayrılmış olduğum için bunu soruşturamadım. Muhakkak. Bu yüzden ben de Eglischer Hoft'aki müdüre mesajın bir kopyasını yolladım ve cevabı da bu. Peki bu neyi gösterir? Şunu gösterir sevgili dostum. Peşinde olduğumuz adam son derece kurnaz ve tehlikeli biri. Güney Amerika'da misyonerlik geçmişi de olan rahip Dr. Schlesinger, Avustralya'nın yetiştirdiği en namussuz alçaklardan biri olan Holly Peterson ta kendisi. Ama bu sefer adamımızın uzmanlık alanı, Fraser adında bir İngiliz olan sözde karısının da yardımıyla, yalnız bayanların dini duygularını sömürerek tuzağa düşürmek. Uyguladığı yöntemler kimliğini açığa vuruyordu. Tabii 1889'da Adelaide'deki bir bar kavgasında ısırılan kulağı şüphelerimi doğrulamaya yetti. Zavallı kadın iki zebaninin eline düşmüş halde ve bu çiftin hiçbir korkusu olmadığını da eklemeliyim Watson. Kadının ölmüş olması ihtimal dahilinde. Yaşıyorsa da bir yerlere hapsedilmiş olmalı ki ne bayan Dobney'e ne de diğer yakınlarına haber veremiyor. Londra'ya hiç ulaşamamış. Yalnızca geçip gitmiş de olabilir. Birincisi pek mümkün değil çünkü yabancılar kıta polisini kolay kolay atlatamazlar. Yine ikincisi de zayıf bir ihtimal çünkü o alçaklar birilerini hapsetmek için en iyi yerin neresi olduğunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla içgüdülerim bana kadının Londra'da olduğunu söylüyor. Ama şu an için nerede olduğunu anlamamız mümkün olmadığı için her zamanki alışkanlıklarımıza geri dönüp yemeğimizi yiyelim ve ruhumuza daha fazla eziyet etmeyelim. Akşam bir ara dışarı çıkıp Scotland Yard'dan dostumuz Lestrade ile konuşurum. Ama esrarın çözülmesi için ne resmi polis ne de Holmes'ün küçük ama etkili örgütü yeterli olabilmişti. Aradığımız kişiler Londra'nın kalabalığında sanki hiç var olmamış gibi yaşamaya devam ediyorlardı. İlanlara başvuruldu, işe yaramadı. İpuçlarının peşine düşüldü, bir yere varılamadı. Schlesinger'ın uğrayabileceği her türlü batakane didik didik arandı ama nafile. Eski suç ortakları takibi alındı ama adam onlarla hiç temasa geçmedi. Ve birden bir hafta süren çaresiz bekleyişin sonunda bir umut ışığı yandı. Westminster yolundaki Bowington emanetçisine eski İspanyol tarzı gümüş bir kolye rehin bırakılmıştı. Kolyeyi bırakan kişi iri yarı, temiz yüzlü, rahip giyimli bir adamdı. Adının ve adresinin yanlış olduğu çok belliydi. Kulak dikkatlerden kaçmıştı ama tarifin Schlesinger'a tıp atıp uyduğu da ortadaydı. Langham'daki sakallı dostumuz bu süre içinde haberleri öğrenmek için bizimle üç kez temasa geçmiş, üçüncüsü bu yeni gelişmeden hemen sonra olmuştu. Elbiselerinin koca vücuduna bol gelmeye başladığı görülüyordu. Adam belli ki sıkıntıdan yavaş yavaş erimekteydi. ''Ben de bir şeyler yapmak istiyorum.'' diye şikayet edip durmuştu. Holmes nihayet bu ısrarlara dayanamadı. Mücevherleri rehine vermeye başladı. Artık elimizde sayılır. ''Acaba Bayan Frances'in başına bir şey gelmiş midir?'' Holmes ciddi bir ifadeyle başını salladı. Onu bu zamana kadar mahkum ettiklerini farz edersek, onu ellerinden kaçırmalarının kendi sonlarını da getireceğinin bilincinde olmaları gerekir. Ama en kötü ihtimallere bile hazırlıklı olmalıyız. Peki ben ne yapabilirim? Bu insanlar sizi tanıyorlar mı? Hayır. Yakın zamanda başka bir rehineciye gitmesini bekleyebiliriz. Bu durumda her şeye yeniden başlarız. Ama Bovington da hiç sorguya çekilmemiş ve iyi de para almış. Yani ihtiyacı olursa muhtemelen yine orayı tercih edecektir. Onlara vermeniz üzere bir not yazacağım. Böylece dükkanda beklemenize izin verirler. Adam yine gelirse evine kadar takip edin. Ama gizlilik şart ve şiddet de yok. Benim bilgim ve onayım olmadan harekete geçmeyeceğinize inanıyorum. Philip Green, söylemeden geçemeyeceğim. Kendisi Kırım Savaşı'nda Azof Denizi filosuna kumanda eden meşhur amiralin oğludur. İki gün geçmesine rağmen yeni haberler gelmemişti. Ama üçüncü günün akşamı rengi atmış, güçlü iskeletini saran her kas heyecandan titrer halde oturma odamıza daldı. ''Onu bulduk, onu bulduk!'' diye bağırdı sevinçle. Heyecandan saçmalıyordu. Holmes onu yatıştırarak bir koltuğa oturtmak zorunda kaldı. ''Evet, şimdi her şeyi anlatın.'' dedi. Bir saat önce bir kadın geldi. Adamın karısıydı ama getirdiği kolye öncekiyle aynı tarzdaydı. Kadın uzun boylu, soluk tenli, sansar gibi bir şeydi. ''Kadın bu.'' dedi Holmes. Dükkandan çıkınca onu takip etmeye koyuldum. Kenington yoluna saptığında hala peşindeydim. Orada başka bir dükkana girdi. ''Bay Holmes bir baktım ki ne göreyim. Burası cenaze levazımatçısı değil mi?'' Dostum irkilmişti. ''Eee?'' diye sordu demir gibi ifadesinin altında titreyen sesini gizleyemeyerek. Tezgahın arkasındaki kadınla konuşuyordu. Arkasından ben de girdim. Geç kaldık gibi bir şeyler söylüyordu. Levazım kadın bir şey anlatmaya çalışıyordu. Bir an önce hazırlanması gerekiyor dedi. Zaten her zamankinden değil. Sonra ikisi birden dönüp bana baktılar. Ben de bir şeyler uydurup dükkandan çıktım. Mükemmel. Peki sonra ne oldu? Kadın dışarı çıktığında ben bir evin girişine saklanmıştım. Şüphelenmişti galiba çevresine bakındı. Sonra bir araba durdurup bindi. Neyse ki hemen ardından ben de bir araba bulup takibe başladım. Kadın nihayet Brixton, Poldney Meydanı 36 numarada durdu. Ben de yanından geçip meydanın köşesinde arabadan inerek evi gözetlemeye koyuldum. Kimseyi gördünüz mü? Alt kattaki bir pencerenin dışında hepsi karanlıktı. Onun da kepengi kapalı olduğu için içeriği göremiyordum. Ama durup ne yapmam gerektiğini düşünürken evin önünde büyük arabası durdu. İçinden inen iki adam arabadan bir şey indirerek ön kapının basamaklarına bıraktılar. Bıraktıkları şey bir tabuttu Bay Holmes. Ah! ''İçeri dalmamak için kendimi zor tutuyordum. Kapı açıldı ve adamlar tabutla birlikte içeri alındı. Kapıyı yine o kadın açmıştı. Bir an göz göze geldik ve sanırım beni tanıdı. İrkilip aceleyle kapıyı kapattığını gördüm ve sonra size söz verdiğim gibi koşup buraya geldim. ''Harika bir iş başarmışsınız.'' dedi Holmes önündeki kağıda bir şeyler karalarken. ''İznimiz olmadan yasal işten başlatamayız ama siz bu notu yetkililere götürürseniz izni koparabilirsiniz.'' ''Bazı zorluklar çıkabilir ama herhalde mücevherlerin satışı yeterli olacaktır.'' Lestrade diğer ayrıntılarla ilgilenir. ''Ama onu bu arada öldürebilirler. O tabut da neyindesi? Ondan başka kimin için olabilir ki?'' ''Elimizden geleni yapacağız Bay Green. Vaktimizi boşa harcayacak değiliz. Siz her şeyi bize bırakın.'' ''Şimdi Watson.'' dedi müşterimiz aceleyle gittikten sonra. O, resmi kuvvetleri harekete geçirecek ama biz her zamanki gibi özel kuvvetleriz ve kendi eylem planımızı uygulayacağız. Mesele, gözüme biraz umutsuz göründüğü için her türlü yöntem mübahtır. Bir an önce Poultney meydanına gitmemiz gerekiyor. Parlamentodan geçmiş Westminster köprüsüne doğru yol alırken, her şeyi toparlamaya çalışalım diye söze girdi Holmes. Bu alçaklar, zavallı hanfendiyi önce sadık hizmetçisinden ayırdılar. Sonra da Londra'ya gelmeye ikna ettiler. Bu arada mektup yazmış olsa bile postalanmasına engel olmuşlardır herhalde. Sonra bir işbirlikçi sayesinde dayalı döşeli bir ev tutulmuş. Eve geldikten sonra da kadını hapis tutmaya başlamışlar. Başından beri tek amaçları kadının mücevherleriydi. Hatta parça parça satmaya başladılar bile. Bu onlara güvenli geliyor çünkü kimsenin hanımefendinin kendilerini umursamadığını düşünüyorlar. Ama tabii kadını bırakırlarsa onları ihbar edeceği için ellerinden kaçırmamak zorundalar. Öte yandan sürekli kilitli halde de saklayamazlar. Bu yüzden cinayet tek çözüm. Çok açık. Şimdi bir de başka türlü akıl yürüteceğiz. Watson, iki ayrı düşünce zincirini takip ettiğinde gerçeğe yaklaşmanı sağlayan bir kesişme noktası bulursun. Şimdi kadından değil, tabuttan başlayarak geri döneceğiz. Bu yeni gelişme korkarım kadının öldüğüne şüphe bırakmıyor. Ancak uygun bir cenazenin yanında gerekli tıbbi belgeler ve resmi izinler de alınmış olmalı. Kadın açıkça öldürülmüş olsaydı arka bahçeye gömerlerdi. Ama burada her şey açık ve gereğine uygun. Bu ne anlama geliyor? Doktoru kandırıp eceliyle öldüğüne inandırmak için bir yol bulmuş olmalılar. Zehirlenme olabilir mesela. Ama işbirlikçileri olmayan bir doktorun kadına yaklaşmasına izin vermeleri de çok garip. Tıbbi belgelerde sahtecilik yapmış olamazlar mı? Tehlikeli Watson. Çok tehlikeli. Hayır, bunu yaptıklarını sanmıyorum. Duralım arabacı. Rehinciyi geçtiğimize göre söz konusu cenaze levazı matçası burası olmalı. İçeri sen giriver Watson, insanlara güven veriyorsun. Pultney meydanındaki cenazenin yarın saat kaçta yapılacağını sor. Dükkandaki kadın hiç tereddüt etmeden sabah 8'de yapılacağını söyledi. Görüyorsun ya Watson, işin gizemli bir yanı yok. Yasal formaliteleri bir şekilde halletmişler. Herhalde korkacak bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bu durumda doğruca ön cepheden saldırmanın zamanı geldi. Silahın yanında mı? Bastonum var. ''Pekala, yeterince güçlüyüz o zaman.'' ''Davasında haklı olanın gözünde korku olmaz.'' ''Polisi bekleyecek zamanımız yok. Sen devam et arabacı.'' ''Pekala Watson, geçmişte olduğu gibi. Omuz omuza dövüşeceğiz.'' Holmes, Pultney meydanının ortalarındaki büyükçe bir evin kapısını şiddetle çaldı. Kapı hemen açıldı ve aralıkta uzun boylu bir kadın belirdi. ''Evet, ne istiyorsunuz?'' diye sordu kadın sertçe, karanlığın içinden bize bakarak. ''Doktor Schlesinger'la konuşmak istiyorum.'' dedi Holmes. ''Burada öyle biri yok.'' diye cevap verdi kadın. Tam kapıyı kapatacakken Holmes araya ayağını koyarak engel oldu. ''Ben adı her neyse burada yaşayan adamla görüşmek istiyorum.'' dedi Holmes kararlılıkla. Kadın bir an durakladı. Sonra kapıyı ardına kadar açtı. ''Girin öyleyse.'' dedi. ''Kocamın kimseden korkusu yoktur.'' Kapıyı arkamızdan kapatıp Holmes'un sağ tarafındaki bir oturma odasına buyur etti ve hava gazını açtıktan sonra odadan çıktı. ''Bay Peters birazdan gelir.'' dedi çıkarken. Dediği gibi de oldu. Tozlu, eski püskü odayı incelemeye fırsat bulamadan kapı açıldı ve içeri iri yarı, yüzü tıraşlı, kel kafalı bir adam girdi. Adamın kocaman, kırmızı bir suratı, sarkık yanakları ve iyi niyetli tavırlarına yakışmayan acımasız aşağılık bir ağzı vardı. ''Galiba bir yanlışınız var beyler.'' dedi adam, yumuşak, yatıştırıcı bir ses tonu takınarak. ''Yanlış yere gelmiş olmalısınız. Belki de aradığınız adres sokağın...'' ''Yanlışlık yok, zamanımızı boşa harcamayalım.'' dedi dostum sert bir şekilde. ''Siz yeni kimliğinizle Baden ve Güney Amerikalı rahip Dr. Schlesinger, eski kimliğinizle adaletli Henry Peters'ınız. Buna adamın Sherlock Holmes olduğu kadar eminim.'' Peters, artık onu böyle adlandıracağım, önce irkildi sonra da Holmes'a ters bir bakış attı. ''İsminiz beni korkutmuyor Bay Holmes.'' dedi sakin bir şekilde. ''İnsanın vicdanı rahat olunca korkacak bir şey de olmuyor.'' Evimde ne işiniz var? Baden'den birlikte döndüğünüz Lady Frances Carfax'da ne yaptığınızı bilmek istiyorum. Hanfendi'nin nerede olduğunu bilsem ben de memnun olurdum.'' dedi Peters soğukkanlılıkla. Bana 100 bin sterlin borcu var ve karşılığında verdiği kolyelerin yüzlerine bile bakmıyorlar. Baden de Bayan Peters ve benimle yakınlık kurdu. O zaman farklı bir isim kullandığım doğrudur ve Londra'ya gelene kadar da yakamızdan düşmedi. Otel hesabını ve biletin parasını bile ben ödedim. Londra'ya geldiğimizde ise sıvıştı ve borcuna karşılık dediğim gibi bu eski moda mücevherlerden başka bir şey bırakmadı. Kendisini bulursanız ben de müteşekkir olurum Bay Holmes. Bulmaya niyetliyim dedi Sherlock Holmes ve bunun için de evi arayacağım. Arama izniniz nerede? Holmes cebinden tabancasının ucunu gösterdi. Daha iyisi gelene kadar bu idare eder. Adi bir hırsızdan farkınız yok. Öyle de diyebilirsiniz dedi Holmes neşeli bir şekilde. Dostum da tehlikeli bir hayduttur ve şimdi ikiniz evinizin altını üstüne getireceğiz. Hasmımız hızla kapıya doğru atıldı. Police are any? diye bağırdı. Sonrasında koridorda kadının eteğinin hışırtılarını ve kapının açılıp kapandığını duyduk. Zamanımız kısıtlı Watson dedi Holmes. Bizi durdurmaya çalışırsan Peters zararlı çıkan sen olursun. Eve getirdiğiniz şu tabut nerede? Tabutla ne işiniz var? O bize lazım. İçinde bir ölü var. Onu görmeliyim. Rızam olmadan asla. O halde biz de rızan olmadan bakarız. Holmes hızla atılarak adamı bir kenara itti ve koridora çıktı. Tam önümüzde yarı açık bir kapı duruyordu. İçeri girdik, yemek odasıydı. Masada loş mum ışıklarının altında bir tabut yatıyordu. Holmes hava gazını açıp kapağı kaldırdı. Tabutun dibinde zayıf bir ceset yatıyordu. Tepedeki lamba yaşlanmış ve zayıf düşmüş bir yüzü aydınlatıyordu. İşkence, açlık ya da hastalık bile güzel Lady Frances'i bu hale getiremezdi. Holmes'un yüzünde hayret ve memnuniyet okunuyordu. "Tanrıya şükür." diye mırıldandı. Başkasıymış. "Ah, bu sefer fena çuvalladınız, Bay Sherlock Holmes." dedi Peters arkamızdan. "Bu kadın kim?" "Madem ki merak ediyorsunuz söyleyeyim. Karımın eski bakıcılarından biri. İsmi Rose Spencer. Onu Berckston Hastanesi'nde bulduk. Sonra onu buraya getirdik. Firbank Villaları 13 numaradan Doktor Harson'u çağırdık. İsimleri ve adresleri not alın Bay Holmes." Ve dinimizin gereklerini yerine getirdik. Ama kadıncağız üçüncü gün öldü. Evraklarda yaşlılık çöküntüsü olarak geçiyor. Tabii bu doktorun görüşü. Siz daha iyisini biliyor olmalısınız. Cenaze işlerini de Kennington yolundaki Stimson şirketine yaptırıyoruz. Yarın sabah saat 8'de gömülecek. Bir açığımızı yakalayabildiniz mi Bay Holmes? Aptalca bir hata yaptınız ve cezasını çekeceksiniz. Kapağı açıp da Lady Frances Carfax yerine 90'lık zavallı bir kadının ölüsüyle karşılaştığınızda yüzünüzün aldığı hali görüntülemek isterdim. Holmes'un yüz ifadesi adamın alaylarına karşı her zamanki tepkisiz halini sürdürüyordu. Ama sıktığı yumruklarından ne kadar kızgın olduğunu anlamıştım. ''Evinizi arayacağım.'' dedi. ''Bak sen.'' diye bağırdı Peters. Koridorda bir kadın sesi ve ayak sesleri duyuldu. ''Göreceğiz. Buyurun beyler. Gelin lütfen.'' ''Bu adamlar evime zorla girdiler. Başımdan atamadım. Yardım edin de birlikte çıkaralım.'' Kapıda bir çavuş ve bir memur duruyordu. Holmes hemen kartvizitini çıkartıp adamlara gösterdi. ''Adım ve adresim yazıyor. Bu da dostum Doktor Watson.'' ''Rica ederiz efendim sizi tanımaz olur muyuz?'' dedi çavuş. ''Ama buraya izniniz olmadan giremezsiniz. Elbette anlıyorum.'' ''Tutuklayın onu!'' diye bağırdı Peters. ''Biz ne yapacağımızı biliriz beyefendi.'' dedi çavuş umursamaz bir tavırla. Gitmek zorundasınız Bay Holmes. Evet Watson, gitmek zorundayız. Bir dakika sonra sokağa çıkmıştık. Holmes her zamanki soğuk kanlılığını koruyorsa da ben öfke ve utançtan yanıyordum. Çavuş arkamızdan geldi. Üzgünüm Bay Holmes ama kanunlar böyle. Elbette çavuş, siz ne yapabilirsiniz ki? Herhalde içeri girmenizin önemli bir nedeni vardı. Yapabileceğim bir şey varsa... Bir kadın kayıp çavuş ve bu evde olduğuna inanıyoruz. Zaten ben de arama iznini bekliyordum. O halde gözümü üstlerinden ayırmayacağım Bay Holmes. Bir gelişme olursa size haber veririm. Saat 9 olmuştu ve biz avın en hareketli zamanlarını yaşamaya başlamıştık. Önce Brixton Hastanesi'ne gittik. Birkaç gün önce hayırsever bir çiftin geldiğini, gerizekalı yaşlı bir kadını eski hizmetçileri olduğunu iddia ederek sahiplendiklerini ve yanlarına almak için izin istediklerini öğrendik. Kadının sonrasında öldüğünü duyduklarında ise hiç şaşırmadılar. İkinci durağımız doktordu, onu da çağırmışlardı. Kadının yaşlılıktan ölmekte olduğunu teşhis etmiş, hatta kadıncağız gözleri önünde son nefesini vermişti ve bunun üzerine gerekli belgeleri doldurmuştu. Sizi temin ederim ki her şey normaldi, herhangi bir sahtekarlık olamazdı, dedi adam. Evde gözüne garip gelen hiçbir şey olmamıştı. Sadece bu sınıftan kimselerin hiç hizmetçileri olmaması dikkatini çekmişti. Böylece doktordan da fazla bir şey çıkmıyordu. Son olarak Scotland Yard'a gittik. İzinle ilgili bazı prosedür güçlükleri çıkmıştı. Gecikme kaçınılmazdı. Hakimin imzası ertesi sabaha kadar alınamayacaktı. Holmes 9 gibi uğrarsa Lestrade ile birlikte gidip meseleyi halledebilirlerdi. Gün böylece sona ermekteydi ki gece yarısına doğru çavuş dostumuz büyük evin bazı pencerelerinde ışıklar gördüğünü ama kimsenin girip çıktığına şahit olmadığını belirtti. Yarına kadar sabırla beklemekten başka çaremiz kalmamıştı. Sherlock Holmes konuşamayacak kadar huysuz, uyuyamayacak kadar huzursuzdu. Ben yatmaya giderken o gür siyah kaşlarını çatmış, uzun sinirli parmaklarıyla koltuğun kenarında ritim tutuyor, aralıksız tütün içiyordu. Kafasında bu meselenin her türlü çözüm ihtimalini evirip çeviriyor olmalıydı. Gece boyunca birkaç kez evde dolaştığını duydum. Sabah olduğunda daha yeni kalkmıştım ki hızla odama daldı. Üstünde geceliği vardı ama solgun yüzünden ve kararmış gözlerinden gece uyumadığı anlaşılıyordu. ''Cenaze ne zamandı? Sekizdeydi değil mi?'' diye sordu ısrarla. ''Saat yedi yirmi oldu. Yüce Tanrım! Watson, Tanrı'nın bana verdiği beyne ne oldu söylesene! Çabuk be adam çabuk! Bu ölüm kalım meselesi ve ölüme karşı yaşamın şansı o kadar zayıf ki gecikirsek kendimi asla affetmem!'' Beş dakikaya kalmadan bir arabaya atlayıp hızla yola koyulmuştuk. Ama buna rağmen Big Ben'in yanından geçerken saat 8'e 25 vardı. Brixton yoluna çıktığımızda ise 8 olmuştu bile. Neyse ki diğer insanlar da bizim gibi gecikmişti. Çeyrek geçiyor olmasına rağmen cenaze arabası evin önünde bekliyordu. Atımız ağzından köpükler saçar halde durmuştu ki eşikte tabutla birlikte onu taşıyan 3 adam belirdi. Holmes aniden atılıp yollarını kesti. Geri götürün diye bağırdı eliyle öndeki adamı durdurarak. Hemen şimdi geri götürün. Bu da ne demek böyle? Tekrar söylüyorum, arama izniniz nerede? diye bağırdı Peters öfkeyle. İzin yolda ve gelene kadar da bu tabutun evde kalması gerekiyor. Holmes'ün otoriter tavrı tabutu taşıyanları etkilemişti. Peters aniden eve kaçtı. Diğerleri de Holmes'ün sözlerine boyun eğmek zorunda kaldı. Çabuk ol Watson, şu tornavideyi al! diye bağırdı Holmes heyecanla. Bu da sana dostum. Kapak bir dakikaya kalmadan açılırsa bir altın senindir. Soru sormayın, işinize bakın. Güzel. Bir tane daha. O da çıktı. Şimdi çekelim. Evet, kıpır diyor. Ah, bu da sonuncusu. Hep birlikte çalışarak tabutun kapağını açmayı başarmıştık. Kapak açıldığında etrafa yoğun, sersemletici bir kloroform kokusu yayıldı. İçeride yatan cesedin başına kloroform emdirilmiş bir bez sarılmıştı. Holmes bezi kaldırınca orta yaşlı bir kadının güzel ve heykelsi yüzü çıkıverdi ortaya. Hemen yardım edip kadını doğrulttuk. ''Ölmüş mü Watson? Umut yok mu? Fazla geç kalmış olamayız.'' Yarım saat boyunca uğraşıp durduk. Ancak havasızlık ve kloroformun zehirli buharları yüzünden Lady Frances için pek umut kalmamışa benziyordu. Ama nihayet yapay solunum, eter ve akla gelebilecek her türlü yöntemi denedikten sonra göz kapaklarının oynamasıyla birlikte bir hayat kıpırtısı belirir gibi oldu. Bir araba kapıya çekince Holmes panjuru kaldırıp dışarı baktı. ''Lestrade de geldi.'' dedi. ''Bakalım kuşun kaçtığını öğrenince ne yapacak? Yanında da...'' diye devam etti. Koridordaki ağır ayak seslerini duyunca, hanımefendiyi gözünüz arkada kalmadan ellerine teslim edebileceğimiz tek insan geliyor. ''Günaydın Bay Green. Lady Frances'ı bir an önce götürmek zorundayız. Bu arada cenaze devam edebilir. Çünkü hala altta yatan zavallı yaşlı kadını ebedi istirahatgahına uğurlamak gerekiyor.'' Bu vakayı notlarına eklemeyi düşünüyor musun bilmiyorum sevgili Watson diye söze girdi Holmes o akşam. Ama meselenin en dengeli zihinlerin bile maruz kalabileceği geçici bir kararmaya iyi bir örnek olduğunu söylemeliyim. Böyle anlar her ölümlünün başına gelir. Ancak bunu fark edip tahmin edebilenin üstüne yoktur. Bu nacizane ünvan üzerine benim de biraz hakkım vardır sanırım. Bütün gece bir ipucunun, olmadık bir sözün, garip bir gözlemin dikkatimden kaçtığını ve göz ardı edildiğini düşünüp durdum. Sonra birden, Günü ağrırken o sözler hatıramda canlandı. Bu levazımatçının karısının sözleriydi. Tabi Philip Green'in aktardığı kadarıyla. Şöyle söylemişti kadın. Bir an önce hazırlanması gerekiyor. Zaten her zamankinden değil. Bahsettiği şey bir tabuttu. Her zamankinden değildi. Bu ancak şu anlama gelebilirdi. Özel ölçülere göre yapılmıştı. Ama neden? Neden? O anda aklıma tabutun derinliği ve dipte yatan ufak tefek yaşlı kadın geldi. Öyle ufak tefek bir kadın için neden o kadar büyük bir tabut yapılmıştı? Başka bir cesede değer yer kalması için tabii. İkisi de aynı belgelerle gömülecekti. Aslında gözüm kararmamış olsa her şey son derece açıktı. Lady Frances 8'de gömülecekti. Tabutu evden çıkmadan yakalamaktan başka şansımız kalmamıştı. Kadını canlı bulma ihtimalimiz çok düşüktü. Ama işte ihtimal gerçek oldu. Bu insanlar bildiğim kadarıyla daha önce hiç cinayet işlememişlerdi. Gerekmediği zaman şiddete başvurmazlardı. Kadını hiç iz bırakmadan gömebilir, mezar bir nedenle açılacak olsa bile bir bahane uydurabilirlerdi. Niyetlerinin bu yönde olmasını umuyordum. Sahneyi gözünde canlandırabilirsin. Zavallı hanfendiyi uzun süre sakladıkları üst kattaki odayı sen de gördün. Kadını kloroformla bayıltılar, aşağı taşıdılar. İçeride kendine gelmesin diye tabuta da kloroform döktüler ve kapağı vidaladılar. Akıllıca bir yöntem. Suç kayıtlarında görülmemiş bir şey. Misyoner eskisi dostlarımız, Lestrade'in pençesinden kurtulmayı başarırlarsa, gelecekte yine böyle parlak vakalarla karşımıza çıkacaklardır.